152. Konu: Beni ikinadeden bir kişinin Hazreti Peygamberle konuşması. Beni ikinadeden bir kişi, bana izin veriniz de ben bu kişiye gideyim dedi. Kureyşliler de git dediler. Hazreti Peygamber ve ashabı o kişiyi gördüklerinde Hazreti Peygamber bu falan adamdır ve kabe'ye kurban olarak götürülen develeri tazim eden bir kavimdendir. Onun önüne kurbanlık olarak götürdüğünüz develeri sürünüz dedi. Develer onun önüne sürüldü halk onu, lebbek, elahümme Lebek sesleriyle karşıladılar, o kişi bu manzarayı gördüğünde Allah Allah'ı ortaktan tenzih ediyorum, bu develerin, bu ihramlı insanların Kabe'den men edilmesi uygun değildir, dedi, arkadaşlarına yani Kureyş'e döndüğünde şunları söyledi, ben, boyunlarına gerdanlıklar asılıp boyunlarının sağ tarafları kanatılmış develer gördüm, kurbanlık develerin bilinmesi için böyle yaparlardı, Onların Kabe'den men edilmesini uygun görmüyorum, dedi. O zaman Kureyş'ten bir kişi ayağa kalktı. İsmi Mikrez bin Haf idi. Bana izin verin de bir de ben gideyim, dedi. Kureyşliler ona da izin verdiler. Hazreti Peygamber bu kişiyi gördüğünde şöyle buyurdu. Bu Mikrez'dir ve fasık bir kişidir, dedi. Hazreti Peygamber bu adamla konuşurken Süheyl bin Am geldi.